Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı istasyonlarının verilerine göre 90 olması gereken metreküp başına hava kirletici partikül madde miktarının İzmir'de hava kalitesinin sağlıksız düzeyinin bir alt kademesi olan hassasta olduğu belirtildi. Yapılan ölçümlerde partikül madde değerleri Gazi Emir'de 162 Bayraklı'da 132, Bornova'da 112, Güzel Yalı'da 115, Şirinyer'de 120, Alsancak'ta 132 olarak ölçüldü. İzmir'in alarm veren hava kalitesiyle ilgili görüş bildiren uzmanlar, kış aylarında yoğunlaşan kirliliğe büyük ölçüde ısınmak için kullanılan kalitesiz yakıtların, plansız yapılaşmanın ve ağır sanayinin neden olduğunu belirtti. TUMOP Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Helil Kınay, İzmir'de Alia bölgesindeki ağır sanayi tesislerinden kaynaklı hava kirliliğinin yıl boyunca devam ettiğini ancak kış aylarında ısınma kaynaklı kirlenmenin de eklendiğine, sorunun daha da büyüdüğünü söyledi. Plansız yapılaşmanın da hava kirliliğinde payı olduğunu belirten Kınay, yeşil alanların yok olması hava hareketini sağlayacak hava koridorlarının ortadan kalkması. Sosyoekonomik faktörlere de bağlı olan kalitesiz yakıt kullanımı, kent içerisindeki ve çevresindeki sanayi tesisleri, taş ocakları gibi faktörler, kentin hava kalitesini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sorunun kontrol altına alınarak çözülebilmesi ise, bütüncül bir yaklaşımla hava kalitesi yönetim planı yapılması ve kent sürecindeki tüm faaliyetlerin planlanmasında bu planlar doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz diye konuştu. İzmir'de özellikle belirli bölgelerde yüksek ve bitişik nizam yapılaşmanın getirdiği olumsuz sonuçlar düzenlenmeden bu alanlarda kat yüksekliklerini arttıran yasal düzenlemelerin hava kalitesine de etkili olan hava koridorlarını ortadan kaldırdığını anlatan Kınay sözlerini şu şekilde sürdürdü. İzmir gibi coğrafi yapısı nedeniyle Atmosferik koşulların yarattığı olumsuz etkileri de açık olan kentte sorun daha da büyüyor. Üstelik çevresel kirlilik yükü kapasitesini doldurmuş olan Ali bölgesinde sanayileşmenin getirdiği santrallere izin vermek, kent içerisindeki ve çevresindeki sanayi tesisleri taş ocaklarıyla ilgili sorunları çözmeden sadece doğal gaz ve daha az kirletici yakıt kullanımının teşvik edildiği önlemler, kalıcı olmaktan çok uzak. Üstelik kentin farklı bölgelerinde yaşayan ekonomik gelir seviyesi düşük bölgelerdeki kullanılan yakıtlarla ilgili sorunun sosyal boyutunun da çözümlenmesi gerekiyor. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Şube Müdürü Selahattin Varansa kirliliğin ısınma için kullanılan yakıtların kalitesizliğinden kaynaklandığını belirtti. İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi doğal gaz gibi temiz yakıt kullanılamıyor. Sebebi İzmir'deki yoğun gece kondulaşma bu yapıların kentsel dönüşümle yenilenmesi neticesinde her kış bu tür sıkıntıları yaşıyor olacağız diye konuşmuş kendisi ve kentsel dönüşüm yenilenmemeye bağlı olarak bunu kendisi gösteriyor. Tabii ki ondan önce alınacak pek çok başka önlem var. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına alan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Ardahan'ın Göle ilçesi dün gece sıfırın altında 24.6 derece ile Türkiye'nin en soğuk bölgesi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20.8, Kars'ta 14, Ağrı'da 12, Erzurum'da 9, Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Muş'ta 5 dereceyi gösterdi. Öte yandan Erzurum'un Oltu ilçesindeki Toprakkale ve Çatalsöüt köyünden geçen derelerin yüzeyi soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Doğa severler tamamen donan derelerden yaban hayvanlarının su içmesi için buzu balta ile kırdılar. Bu yıl kışın erken geldiğini belirten doğa sever avukat Muharrem Kalyon, ayaz nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söyledi. Öte yandan da Ege bölgesinde insanlar kışın şu ana kadar hiç gelmemesinden şikayetçi. Ordu'da karayolları arazisindeki ağaçlar Ordu Valiliği kamu kampüsü yapılması için kesildi. Valilik ve çeşitli kamu binalarının yapılması bu planlanan arazi için tartışmaları neden oluyor. Daha önce tartışmalara katılan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ağaçların kesilmeyeceğini hatta dallarına bile zarar verilmeyeceğini açıklamıştı. Ardından Civil Deresi tarafında yol kenarındaki ağaçlar kesildi. Bu kesime yol genişletmesi gerekçe gösterildi. Ordo Çevre Derneği Başkanı Gül Ersan, verilen sözleri ilgililere anımsatıyoruz. Dal bile kesilmeyecekti ama şimdi arazideki ağaçların neredeyse tümü kökünden kesilerek katledilmiş ifadesini kullandı. Ağaç kesimine tepki gösterdi kendisi. Başak Ersan, bu ilin yöneticilerinin ağaçları olan düşmanlıklarını buna karşın betona olan sevgilerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Söylenenlerin tam tersini yapmak Ordo halkını kandırmak demektir. Dernek olarak bu katliamı kınıyoruz diye konuştu kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegendiriyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil